1602 numaralı konu, İbni Mesud'un Müslümanlara, dualarını Allah Teala'yı överek başlamalarını tavsiye etmesi, İbni Mesud, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur, herhangi biriniz Allah Teala'dan bir şey isteyeceği zaman önce Allah Teala'yı şanına yakışır bir şekilde met sena eyleyip Hazreti Peygamber'e salavat-ı şerife getirsin, sonra da isteklerini Allah'a arz etsin, bu, duanın kabul olunması için en uygun şekildir.